Kasıyaran. Kırılan Testi ve Hukuk. Dokuzuncu Bölüm. Yapın ve Yönetim. Mehmet Köseoğlu. yazan Cerrad Devils. Radyoya Uyarlayan.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 Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la yeraltı dünyasının ünlü ismi Jack Moore'la arkadaş olduğu tespit edilir. Malikanenin bahçesinde cinayette kullanıldığı sanılan bir tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harfleri yazılıdır. Ancak sinema oyuncusu evinin banyosunda ölü bulunur. Soruşturma yürüten görevlilerden cinayet masası dedektifi, sinema oyuncusunun cinayetleri işledikten sonra vicdan azabından canına kaydığını söylerken, bölge komiseri, cinayetleri mafya babası Morar’ın işlediğini ileri sürer. Bu ikinci varsayımdan hareket ederek Maurer hakkında geniş bir soruşturma başlatılınca, sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Ancak soruşturma yürütenlerden komiser McCann, Maurer tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Moror'a, McCann'a, Colum'ın adında bir kızın kendileri aleyhine şahitlik yapacağını söyler. Polis şefi de bu işi yarım saat içinde bitirmelerini isteyince mafya babası kızı öldürtmek için iki kişiyi görevlendirir. Ancak Gangaster'lerden Pete, Colum'ın adındaki şahitlik yapacak kızı aşık olunca kızı öldürmekten vazgeçer. Diğer mafya elemanı ise polis tarafından vurularak kız polis koruması altına alınır. Pete Weiner'ın Morer'e karşı şahitlik yapacağını nereden biliyorsun? İki sebepten dolayı Savcı Bey. Hı. Birincisi... ...Koleman'ı öldürmediği için Morer tarafından cezalandırılacağını biliyor. İkincisi ise... ...Koleman'ı öldürmeme sebebi. Hı. Neymiş bu sebep? Bir tetikçi kurbanını neden son anda öldürmekten vazgeçer sizce? Bilmem. Ha buldum. Duygusal nedenlerden dolayı. <gülüyor> evet. Pete'in Coleman'a aşık olduğunu tahmin ediyorum. Kendi hayatını riske sokarak... ...onun canını kurtardığına göre başka bir sebebi olamaz. Yani PT yakalarsak mafya babası aleyhine şahitlik yapar diyorsun ha? Bence yapar. Yapmasa bile çete zaten onun ölüm biletini kesmiştir. Bundan kurtulamayacağını bildiği için neden konuşmasın ki? Bütün mesele çeteden önce onu ele geçirmek. Demek burada oturuyorsun Evet sana uzak olmadığını söylemiştim Peki bütün geceyi senin evinde geçirebilir miyim A Madem ev sahibinin korkusu yüzünden evine giremiyorsun İstediğin kadar kalabilirsin hayatım Teşekkür ederim Sen iyi bir kızsın A İşte şu daire Zili çalayım da açsınlar e, Kim açacak İçeride biri mi var şey, Hizmetçi etrafı toplayacaktı da... ...galiba işini bitirip gitmiş. Ben aşağıya kapıcıya inip yedek anahtarı alayım. Sen beni burada bekle. Bu bir tuzak. Alın bakalım. Aa, canım. Aa. Kaçma. Kaçma buraya gel. Demek, demek sen de mi emrinde çalışıyorsun ha? Seni şırfıntı. Beni buraya öldürtmek için getirdin öyle değil mi? Dur orada. Yoksa seni de gebertirim. Dur. Riyanlarım ateş etme. Emirlerine uymasaydım beni de öldüreceklerdi. Her tarafta seni arıyorlar. Demek yem olarak seni önüme attılar. Ha? Yürü yürü gidiyoruz. Sen de benimle geliyorsun. Seni kalkan olarak kullanacağım. Lütfen yalvarırım beni bırak. Yürü yürü diyorum sana. Onlardan kurtulamazsın Pete. Polis de seni arıyormuş. Canını kurtarmak istiyorsan onlara teslim ol. Benim de niyetim bu zaten. Hele şu binadan bir sağ salim çıkalım. Önüme ilk çıkan polise teslim olacağım. Ah. Ah. Adın başında tuzak ha Alın bakalım ah. Durun yapmayın Beni vuracaksınız ah. Ah. Ah. Kız ölmüş İyi ki onu kalkan olarak yanıma almışım Yoksa ölen ben olacaktım Sonunda binadan çıktım Şimdi hemen bir taksi çevirip Olduğun yerde dur Pit Hiçbir yere gitmiyorsun Gats, senin ne işin var burada? Ne olabilir ki? Seni arıyordum Pete. Ha, beni, beni öldürecek misin? Çetenin kurallarını biliyorsun Pete. İhanetin sonu ölümdür. Neden sana verilen emri yerine getirmedin ha? Bak, yapamadım Gats. Kız, kız çok güzeldi. Birden, birden sevdim onu. Ben hayatımda ilk defa sevdim anlıyor musun? Elim tabancanın tetiğine gitmedi. Ona karşı duygularıma yenildim. <gülüyor> Bizim gibilerin duygusu olmaz dost. Ölüme sen davetiye çıkardın e, Bak biz seninle eski dostuz değil mi? E, bir zamanlar aynı evi aynı yemekleri paylaşmıştık Bunların hatırına beni bırak Louis'e beni bulamadığını söyle Üzgünüm dostum Seni bırakırsam bu sefer beni öldürürler Kusura bakma ama Bu kişisel bir şey değil Ben bana verilen emri yerine getiriyorum Güle güle Dur polis Sakın o tetiği çekeyim mi, Yoksa kal bura çevirelim seni Peki Coleman'a ne yapacağız Paul? Evine gitmek istiyor efendim ama buna izin verdiğimiz takdirde kızın ölüm fermanını imzalamış oluruz. Kesinlikle. Bu kapıdan çıktığı anda eşkıya başı Morer onu öldürtür. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Üf, az önce sinir krizi geçirerek bayıldı. Ayıldığı zaman tekrar evine dönmek için ortalığı ayağa kaldıracağından eminim. Ama ne olursa olsun onu burada tutmaya devam edeceğim. Ne kadar tutabilirsin ki Paul? Kızı suçlayacak bir şey yok ki elimizde. ...bir avukatı varsa buraya geldiği gibi... ...onu alıp götürür. Girin. Girebilir miyim sayın savcığım? Tabii. Bir şey mi vardı Van Roche? Pete yakaladık efendim. Sahi mi? Şimdi nerede? Nezayeti attım. Aferin Van Roche. İyi bir iş yaptın. İyi de suratın niye asık senin? Sinirli bir halin var. Jack Morale'in avukatı Abe Golovitz geldi. Golovitz'i tanırım. Niçin gelmiş Roche? Sizinle görüşmek istiyor efendim. Kendisine dışarıda beklemesini söyledim. İyi de Golowitz sizden ne isteyecek acaba? Şey başka bir şey daha var. Nedir? Avukat Bayan Coleman'a da görmek istiyor. Namussuz herif. Amacı şimdi belli oldu. Kızı serbest bıraktırıp bizim elimizden alacak. Sonra da kaza süsü verdirerek öldürtecek. Buna izin veremezsiniz savcı bey. Sakin ol Paul. Roş Hı? al bakalım şu herifi içeriye. Başüstüne efendim. Buyurun Bay Golovit. Savcı Bey sizinle görüşecek. Teşekkür ederim. Sayın Savcı. Benden ne istiyorsunuz Bay Golovit? Bayan Coleman'la görüşmek istiyorum. Niçin? Ben onun kanuni temsilcisiyim. Bayan Francis Coleman'ın burada hürriyetinin tahtit edildiğini ve zorla arzusu hilafına tutulduğunu zannediyorum. Hı, i̇şte bu çok enteresan. Enteresan olan nedir Komiser Pol? Acaba Bayan Coleman işsiz bir artist olarak kendisiyle bu derece ilgilenen bir hukuk müşaviri olduğunu biliyor mu? <gülüyor> Bilmesine gerek yok. Ben sinema oyuncuları sendikasının hukuk müşaviriyim. Bayan Coleman sendikaya üyedir. Bu yüzden beni kimse Bayan Coleman'la görüşmekten men edemez. Bunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Sakin olun avukat. Paul, lütfen Bayan Coleman'a sorunuz. Bakalım kendisi Bay Golovis'le görüşmek istiyor mu? Peki savcı bey. Ne oldu şef? Kolemanı veriyor muyuz avukata? Henüz değil. Roche bana hemen azalı sabıkalılardan... ...altı tanesinin fotoğrafını bul. Aralarına bir tane de Jack Morer'in fotoğrafını koymayı unutma. Başlısıla şef. Sen resimleri getirdikten sonra ben yukarıya Kolemanın yanına çıkacağım. Beş on dakika sonra sen de piti alarak yukarı gel. Hı hı. Ve Kolemanın yanındaki odaya sok. Ben çağırıncaya kadar da yanından ayrılma. Bayan Koleman şimdi daha iyisiniz ya... ...bir an için bizi bayağı korkuttunuz. Benim sağlığımı düşünmekten vazgeçin artık Memur Bey. Ben evime gitmek istiyorum hem de hemen. Beni burada zorla tutmaya hakkınız yok. Biliyorum biliyorum. Fakat sizi bıraktığımız takdirde hayatınız tehlikeye girecektir. Bu beni ilgilendiren bir şey. Öyle mi zannediyorsunuz? Lütfen. Lütfen bir dakika oturun ve beni dinleyin. Şimdi anlattıklarımı dinledikten sonra... ...hala istiyorsanız evinize dönmekte serbestsiniz. Herhangi bir suçunuz olmadığı için de... ...sizi burada daha fazla tutmamıza imkan yok. Hayır, hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Tek istediğim hemen buradan gitmek. Lütfen sakin olun. Biz sizin emniyetinizi düşünüyoruz. O adamın sizi neden öldürmek istediğini biliyor musunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Niye düşüneyim ki? O adam belli ki manyağın tekiydi. Amerika'da onun gibileri her köşede bulabilirsiniz. Yanılıyorsunuz Bayan Coleman. Sizi öldürmek isteyen adam ne manyak... ...ne de deliydi. Mo Gelb adında bir tetikçiydi. Ve... Biri tarafından sizi öldürmek için görevlendirilmişti Hayır size inanmıyorum Doğru söylemiyorsunuz Benim gibi bir kızı kim niye öldürtmek istesin ki Çünkü sizi öldürmek isteyen kişi Sizin malikanede işlenen cinayete şahit olduğunuzu düşünüyor Tıpkı benim gibi Siz neler söylüyorsunuz Bay Conrad? Ben ne cinayeti gördüm ne de katili gördüm. Buna emin misiniz? Kaç sefer size kimseyi görmediğimi söyledim. Tekrar aynı şeyi sorup da bunaltmayın beni artık. Biraz sabırlı olun lütfen. Size bazı fotoğraflar göstereceğim. Ne fotoğrafları? Neden söz ediyorsunuz? Şu elimdeki fotoğraflara bakar mısınız? Niye bakacakmışım? Siz bir bakın hele. Bakalım tanıdığınız bir Sima görecek misiniz? Hepsi hepsi altı tane fotoğraf var zaten. Pekala. Eğer sizi memnun edecekse bakayım. Hayır. Hayır. Hayır hiç görmedim. Bunu da tanımıyorum. Aman Allah. Im. Ne oldu Bayan Koleman? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Yeter artık. Evime dönmek istiyorum. Bayan Koleman şu son baktığınız ve... Sizi biraz heyecanlandıran fotoğraftaki adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu adamlardan hiçbirini tanımıyorum. Jack Morer adını daha evvel duymuş muydunuz? Duydum tabii ben gazete okurum. Azılı bir gangster değil mi? İşte sizi öldürtmek isteyen azılı cani bu Bayan Coleman. Neden? Çünkü cinayetlerini işlerken sizin kendisini gördüğüne inanıyor. Heh, o zaman korkmam için bir sebep yok. Çünkü ben hiçbir şey görmedim ve şahitlik de yapmayacağım. Bayan Coleman isterseniz size bu adamdan biraz söz edeyim. 15 yaşındayken adam öldürmeye başlayan Morer, hiçbir iz bırakmadığından bugüne kadar serbest dolaşmaya muvaffak oldu. Şimdi de bütün Amerika'ya yayılmış bulunan büyük bir cinayet çetesinin başkanlığını yapıyor. Madem öyle, niye yakalayıp da hapse atmıyorsunuz? Bunun için ömrümün yarısını vermeye hazırım. Ama şu ana kadar onu elektrikli sandalyeye gönderecek ne bir delil ne de bir şahit bulamadık. O zaman görevinizi layıkıyla yapamıyormuşsunuz. Binlerce aile ve esnaf kazandıkları paranın yüzde haraç olarak Morer'in çetesine vermek zorunda kalıyor. Ayrıca tefecilik yapıyor. Yüksek faizle verdiği paraları geri ödeyemeyenlerin evlerine, iş yerlerine el koyuyor. Bunlar yetmiyormuş gibi acımadan da öldürtüyor. Bütün bunları bana niye anlatıyorsunuz? Beni hiç ilgilendirmiyor. Yeter artık ben evime gitmek istiyorum. Morer'in mafya babası olduğu günden beri en az 300 kişi öldürüldü ancak 10 tanesinin faili bulundu ve bunların da moral hesabına çalıştıkları anlaşıldı. Morel'in daha evvelde bizzat kendi elleriyle 33 cinayet işlediğini biliyoruz. Fakat patron olduğundan beri işlerini başkalarına gördürüyor. Ancak bu ayın dokuzunda büyük bir hata yaparak Jun Arnott'u kendi elleriyle öldürdü. Zira Jun ...metresi olduğu halde onu başkasıyla aldatıyordu. <gülüyor> Bakın ne güzel anlatıyorsunuz. Madem onun bir sürü cinayet işlediğini söylüyorsunuz... ...o zaman yakalayın. Ne yazık ki yakalamamız için elimizde yeteri kadar delil yok Bayan Koleman. Fakat bütün şüpheler cinayeti onun işlediğini gösteriyor. Siz şahitlik yaptığınız ve Morer'i malikanede gördüğünüzü bildirdiğiniz anda... ...o alçağı yakalamamız işten bile değil. Of, bıktım ama onu görmedim. Size daha evvel de söyledim. Şahitlik yapmayacağım. Bu son sözünüz mü? Evet. Lütfen şimdi beni rahat bırakın da artık evime gideyim. Peki öyleyse. Size engel olamam. Moral'in nasıl bir adam olduğunu ve sizi neden öldürmek istediğini söyledim. Yalnız bir dahaki sefere daha dikkatli hareket edeceklerinden emin olabilirsiniz. Hiçbir şey yapamazlar. Tekrar ediyorum. Ben hiçbir şey görmedim. Şahitlik de yapmayacağım. Biliyor musunuz dışarıda bir avukat var ve sizinle görüşmek istiyorum. Kırılan testi ve hukuk adlı oyunun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.